Yolların en yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludır. Dinde son olan icad edilen her şey bidat, her bidat dalalıt, her dalalıt de ateştedir. Hepinize selamünaleyküm, rahmetullahi ve bereket. Hoş geldiniz kardeşler. Geceniz mübarek olsun. Uzun bir aradan sonra tekrar sohbetlere bugün başlıyoruz inşallah. Yine günlerimiz Pazartesi ve Cuma günleri. Allah izin verirse. Rabbim Süpanoku ve tale ilminizi, amelenizi artıtsın, akibetinizi cenneteylesin. Allah Hazreti ve Cellenin rızasına yeren senin kulları arasına koysun. Evinize bereket versin. Neslinizi tevhid ehli insanlardan kılsın. Çocuklarınızı, eşinizi sizlere itaatkâr kılsın. Sizleri de Allah'a itaat eden, onun yolundan gidenlerden eylesin. Allah hepimize kendisinden korkanın ve bizlere saptığımızda iyiliği emreden, iyi dostlar nasip etsin. Kardeşlerim, ilim meclisleri, Ali sallallahu alaihi wasallam'ın da dediği gibi aynen merada bol otlu dağlarda ineklerin yayıldığı bahçelere benzer. Bahçeleri gördüğünüzde bol otlu olan bahçelere gidin ve oradan nasibinizi alın diyor. Bir inek düşünün diyor İbnü Macide gelen ibadette. Otları yer yer yer yer Şişer, oturur, gevşir getirir, kalkar yer yine devam ederdir. Yani çatlamazdır. İlim de böyledir. Yani insana her zaman hayır getirir. İnsanı ne yapar? Arındırır. Bilen insanın ameliyle, bilmeyen insanın ameli aynı mıdır? Allah korkusu ancak ilimle artar kardeşlerim. Cahil her zaman nedir? tesahörlü olur ve Allah Azze ve Celle'den korkmaz. Hatta Detcal hadisini, Yecüc Medcüc hadisini hatırlayacak olursanız, yer yüzün istila eden o kafirler topluluğu en son diyecekler ki, yer yüzü bitti, sıra göktekine diyecekler diyor ve oklarını ne yapacaklar, göğe atacaklar. Otlar onlara khan olmuş şeklinde geri dönecek diyor.、Ya、çok korkunç ifadelerdir bunlar. Yani cahilliğin arttığı bir dönemde herz dediğimiz ölüm dediğimiz yani insanların birbirini katletmesi katledenin de niye katlettiğini bilmemesi ne yapacak artacak ki bugün yaşadığımız toplum tamamen nedir bu hale düşmüş bir toplumdur. Ama İslam'a baktığımızda ne kadar zulümle katliamla Tecavüzde her türlü aşağılamayla İslam toplulukları karşı karşıya kalsalar da kendileri sultayı ele geçirdiğinde aynı zulmüne yapmamışlardır, yapmamışlardır. Yeryüzüne sulh, adalet dağıtmışlardır ve insanlığa insanlığı öğretmişler ve insanlığın içindeki bunalım Allah korkusuyla ne yapmıştır? Aşılmıştır. Öyleyse Müslümanların da yapacağı şey nedir? Allah inancını pekiştirecek ilim, o ilmi hayata geçirecek bir iman, iyi bir dost, arkadaşa her zaman ne ihtiyacımız vardır. Onun için ilim meclisleri aslında tatil edilmemeli. Tatili ancak insanlar cennete değil, cehenneme doğru ne yapar? Verir diye düşünüyorum. Herkes şu sohbetleri, tatil ettiğimiz günden itibaren sevaplarını ve günahlarını yazsın. Sevap defterini ayrı tutsun, günah defterini ayrı tutsun ve kendisi baksın, anlarsınız. Tabii inşallah sevabınız daha çoktur. <gülüyor> Umamıyorum da ayrı bir şey. Evet, bugün ilk sohbetimizi ölümle, ölümü hatırlatmaya dairle açmayı düşündüm. Çünkü çevremizde, yaşadığımız toplumda, dünyada ölümler ne yaptı? Çoğaldı. Ölüm nedir? Yani ne yapar? İnsanda nasıl bir tesir eder? Ölümle alakalı biz ne yapıyoruz? Ne hissediyoruz? Yani ölümün ismini duyduğumuzda bizde bir şeyler oluyor mu? Yani bunun üzerinde bir ders yapmayı düşündüm. Daha sonra da bu düşünce biraz daha farklılaştı. Bir insanın ölüm şekli ki bundan sonraki dersi o şekilde yaptım, hazırladım. Ölüm anında müminin ölümü, facirin ölümü, öldükten sonra insanların onlara takındığı tavır, onun hissettikleri, bizim duyamadıklarımız, kabe konuş, kabe'de mümin ve münafın veya mücdivin halleri. Sonra Berzah halemi gibi biraz bu konuda ders yapmayı düşünüyorum. Eğer sizlerde uygun görürseniz. Evet, ölümü hatırlatmaya ve ona hazırlanmaya dair inşallah bugünkü dersiniz Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Sohbete başlamadan önce bu haribe Müslüman'da gelen bir ifadeyi size sormak istiyorum. Hiç duydunuz mu diye. Ölümdür. İki meleğin boynuzlarından tutarak sürüklediği alaca bir koş şeklinde getirilir. Araf denilen meydanda kesilir ve artık ölüm yok. Artık ölüm yok deyip devam eden bir hadis var. Hiç duydunuz mu? Ne anladınız? Ne anladınız? Şimdi yaşadığımız toplumda ölüm deyince bir yokluk anlaşılıyor, değil mi? Bu anlaşılma kafirlerin anlaşışıktıdır. Biliyor musunuz? O yüzden ölümü onlar yokluk, artık bitiş görürler ve işleyebildikleri kadar ne yaparlar, günah işlerler. Bu daha sonra hesap yok, artık bitiş derler. Hatta cenazelerini bile bandoylan, ıslıklan, alkishlan gönderirler. Böyle bir inanca sahiptir. Ama bizde ölümün karşılığı bu nedir? Değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde İmam Tir'mizi naklediyor. Lezzetleri yıkan ölümü çokça anın diyor. Veyahut hatırlayın. Çok özlü bir ifade, kısa bir ifade ama yani düşünün babanız ölmüş, anneniz ölmüş, eşiniz ölmüş, çocuğunuz ölmüş. Evet. Çok sevdiğiniz bir hocanız ölmüş. Arkadaşınız ölmüş. Ne hissedersiniz? Yüzünüz gülmez. Yani yemek yemezsiniz. İştahınız çekmez. En ufak bir eğlenceyi kaldıramazsınız. Yani kendinizi bir mateme, bir yasa ne yaparsınız? Bürürsünüz. Bu lezzetinizin kaçması sizin ölümünüz değil. Bakın. Sevdiğiniz birinizin ölümü canınızı ne yapıyor yakıyor sizi ne yapıyor üzüyor bak benim babam mesela öleli 18 Ağustos 1980'de öldü babam Allah rahmet etsin habirini cennet bahçelerinden bahçeyinesin hala ben de babamın ölümü sıcaktır hiç hatırlamasam bayramlar gelip tani böyle el öpmeye oluyor ya orda insan direk acısını ne yapıyor yani ölüm O ağızları kesen, lezzeti kaçıran ölümü orada ne yapıyorsun? Yakalıyorsun. Yani bir orada bir ayrılık bir vuslat var. İşte bu kısa sözlerde bütün öğütleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir arada toplamış gerçek manada ölümü hatırlayan bir kimsenin hale hazırda Allah aldığı lezzetleri ne yapıyor? Azalı veriyor. Bu lezzetleri gerçekten temenni edemiyor. Bunlardan ümit ettiği lezzetlere karşı rağbetini de insan ne yapıyor azaltıyor. Hatta bir kalimet de Ali sallâllâhü v e sallâm çok sevdiği bir sahabesinin、e, vadisi dolduran kızıl devlere iştahlan baktığını görünce neye bakarsam bak bir gün bu göz sana hasretlen geri dönecektir. Yani Ne kadar kırstanırsan kırstan, rahat yaşam evler, bakkalar, atlar, yatlar, katlar neyse artık. İkisi sonra dükkanı işte şurasıydı, burasıydı, kozmetikti. Bir gün o çok sevdiğin yerler başkasının eline geçecek. Sen ona ne yapacaksın? Hasret kalacaksın. Kabre gittiğinde üç şeyinden gideceksin. Dükkanın Malın, Para. paran, mirasçıların amelin ne kalacak? Amel. Amelin kalacak. Malın da mirasçıların、Girecek. geri dönecek. Onlar birbirini yerken paylaşımda sen o kazandıkların hesabını vereceksin. Allah. Allah bizlere yardım etsin. İşte hadis şerif Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in lezzetleri yıkan ölümü. Çokça hatırlayınlar. Aslında sohbeti uzun tuttum, ıstıra ıstıra, ayıhlıya ayıhlıya baya bir şeye çevirdim. Niye çevirdim? Ben de anlayamadım. Ama önce Kur'an'da ne kadar ölümle alakalı ayet varsa çıkardım. Önce dedim ki, her ayetin tefsirini yapayım. Vallahi ben yapamadım. İki üç ayete geldim, kendim titremeye başladım. Yani ölümle gelen ayetlerin hepsini okumanızı tavsiye ederim. En basiti, bütün mezarlıklarla, musallat taşlarının yanında, yeni yapılan bir caminin oraya şu ayeti yazmışlardır. Her nefis, her canlı ölümü ne yapacak? Ya hiç ruh yok mu sizde ya? Bu ayeti duyunca hiç böyle etkilenmiyor musunuz siz? Sahabe bunu duyduğunda öyle yazıyordu ya. Ve kadar etkileniyordu. Musa Aleyhisselam'a ölüm meleği geldiğinde korkudan ölüm meleğinin gözünü şişirmedi mi? Ölüm bu kadar basit mi kardeşler? Niye bize uzaktan geliyor bu? Allah'ın ayetleriyle, Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle çok haşır haşır olmuyor. Öyle bir dalmışız ki, hani ayette diyor ya müddesirde, sizi sakar cehennemine sokan neydi? Dünyaya dalanlarla dur lan namaza daha dur. Dünyaya dalanlarla dalarsızdır. Bu dalmanın ne olduğunu hiç baktınız mı? Sabah sekiz akşam beş. Geleve yet çekirdek çay yat sabah kalk davamet. Dünyaya dalan bu. Bakın sahabeye yatsıdan sonra oturmayı kerik görürlerdi. Niye? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kerik gördüğü için. Mecbur bir şey olmadığı müddetçe ne yapmazlardı? Çoluğundan çocuğuna yatırabiliyor musunuz? Yok şu kanal dizi, yok bu kanal. Kanal kanal geze geze ev, bar, paça, kokmuş da aski değil, bilmem ne olsa gene arıtma şeyi ne yapmaz? Temizlemez. Öyleyse kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi her nefes ölümü ne yapacak tadacak. Hangi ayet bu? Ali Imran 185. Bu her caminin kenarında yazıyor hiç okumadınız mı? Musalla taşı var ya orada bir taş var o. O taşın hemen bir kenarına bu ayeti ne yapıyorlar yazıyorlar. Evet. Allah bizlere düşünme, hıfsetme Bununla hayatı tanızmetmeyin nasibesin. Bakın, yani tavsiye etmiyim ama tasavufun insanları eğitmeye böyle köle gibi yapma esaslarından birisi nedir biliyor musunuz?、Ha? Her gün ölüm tefekkür yaparlar. Adamları başka türlü diz çöktüremiyorlar. Gözünü yumar, kimi kafaya bir çarşaf, kimi teneke, kimi bilmem ne alır. Öldüm. İşte insanlar geliyor, kefenliyor, şöyle diyor, işte şudur, budur. Allah'ta ip başlar zikir çekmiyor artık. Yani ölüm tefekkürü insana bir yerde doğru şekilde. Hani bunu gibi her gün yapıp yapıp da adamı delendirmemek lazım. Ama ölüm tefekkürü insana nefsini ne yapıyor? Diskinler. Bakın oruç tutma, şehveti kırıyor mu? Kırıyor. Yani bir şeylere insana Yapılan ameller ne yapıyor? Tesis ediyor. Ölümü düşünmek de böyle. Lezzetleri ne yapıyor? Kesiyor ki Ali sallallahu aleyhi ve sallamın üstünde durduğu önemli meselelerden bir tanesi. Evet. Allah bizlere hayır versin. Ölümü hatırlama bu fani dünyadan yana tedirginlik duygusunu hissettirir ve her an kalıcı canlı. Tabtaze güzel şeyler olan ahiret hayatını bize ne yapar? Sevdirir. Bazı amelleri ne yapmaz? Geciktirmez. Adam şimdi bakın, ilk ders diye biraz böyle ağırdan alıyorum sizi sıkmak istemiyorum. Ev alacak boşlanıyor. Ev alıyor. La çok güzel araba varmış diyor otomatik. Ona biri kim yapıyor? Alıyor. Ya şu tarladan güzel gelir gelirmiş diyor. Bakın dünyaya dalma, ölüm unutmanın şeylerini getiriyorum. Peki, hacca gitme kaç para?、He? Hani İstanbul'dan bazen işliyoruz ya, beş şartı olmazsa olmazı var. İstanbul'un beş binası var ya, bunlardan bir tanesi hangisi? Git, gitmeye gücü yetip de, Yol emniyeti de olduğunda hacca gitmemenin hükmü ne? Harun hocam? Kafir. Peki ev parası kadar mı yani bir haç parası?、He? Bir araba parası kadar mı? Yani ibadetlere ne kadar önem veriyoruz? Bunun için diyorum yoksa ev almanız haram veyahut evlenmeniz şu almanız haram demiyorum. Dünyaya dalma, ölümü unutma nasıl olur onu anlatmaya çalışıyorum size arkadaşlar. Bunu anladınız mı? Mesela bakın birinin bir çocuğu olsa Şafi mezhebinde aç susuz da olsa yedinci gün onun hakkasını ne yapar? Keser. Örfü de olsa mezhebi de olsa girmiş onlara. Hanefi mezhebi doğan çocuğa yedinci gün kesilecek akıkayı cahili adetlerinden gördüğü için akıkayı nedir bilmezler. Kesmezler bile. Çünkü İmam Ebu Hanife bu cahiliye adetlerdi. İslam geldi bunu kaldırdı gibi bir söz söylemiş. Hanife neyse bunu görmez. Ama İmam-ı Şafi Allah kendisinden razı olsun. Her ikisinden de razı olsun imamlarımızdan. Bir tanesi ne yapmıştır? Sünnete uygunluğu gelmiştir ve insanlar hayatına ne yapmış? Geçmiş. Yani burada önemsemeyi gündeme getiriyorum. İslam'ın beş şartı nedir? Önemlidir. Dinimizin bunlar binalarıdır. Bu binayı yıkan İslam'ını ne yapmıştır? Yıkmıştır. Bunları basit görmeyin. İşte lezzetleri kesen ölümü çokça anma bu tür ibadetleri önemsemeyi gündeme ne yapar? Getirir. Şimdi Han Hoca dokuz sene kaldı. Dokuz kere haç yaptı değil mi? Genç mi haç faydalı ibadet? İhtiyarlık mı? Hangisi? Gençken aldığım lezzet çok farklı. Artık buna fazla söz söylemiyorum. İnşallah seniye hepiniz gidersiniz. Evet. Yine kardeşlerim ortada katıksız ve gerçek manasıyla bir yokluk ve hakiki manasıyla bir yok oluş söz konusu değildir ölümde. Hani bu şu sözü çok duyarsınız cahil. Güya Müslüman olduğunu söyleyip de boş konuşan aptallarda İşte、dünya yalan, her şey yalan. Sen de biraz o yalan derler ya, aptallar. Yalan bile olsa bir şeyin hesabı var mı? Hesabı olan bir şeyi sen nasıl yalanlarsın?、Ha? Dünya yalan olsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün kıtlık zamanı sahabenin bir tanesi kuru hurma dallarından kesiyor, sahabelerin önüne koyuyor. Biri de su getiriyor, bir yerden hurmayı yiyorlar, bir yerden su içiyorlar. Ali sallallahu aleyhi ve sirlar müşterine geliyor, biliyor musunuz diyor. Şu yediğiniz hurmadan, şu içtiğiniz sudan, şu aldığınız nefesten Allah'a hesap vereceksiniz diyor. Yalan olan bir şey var mı? Ebu Bekir radıyallahu an neredeyse o an boğuluyormuş, ölüyormuş. Yani yediğimin hesabını vermeyeyim diye parnak atıyor, çıkaramıyor, boğazına tıkanıyor, ölüyorum. Yani düşün yani. O kadar bir Allah korkusu insanları ne yapıyor? Sarıyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yine bakıyorsunuz Peygamber Aleyhisselam'ın bize öğrettiği dualardan bir tanesi. Ani ölümden sana sığınırım diyor. Hiç duydunuz mu bu duayı? Ya adam patlak gitti diyoruz. Güzel ölüm mü bu?、He? Ani ölüm nedir? Tövbe bile edemiyor. Her an ulaşamıyor. Belki bir hayır hasanat yapacak. Ne yapıyor? Yapamıyor. Öyleyse kardeşlerim, ölümü her an. Ne yapalım? Hazırlıklı olalım. Hayatımızı bir ölümlü gibi. Ne yapalım? Tanzim edelim. Ali sallāhu ‘alayhi sallam İbn-i Ömer'i bir gün görüyor, omuzundan tutuyor, kendine doğru çeviriyor. Bukhari'yi, Müslüman'ı okuyan, Tirmizi'yi okuyan bulur bu ifadeleri. Dünyada garip bir yolcu gibi olduyor. Bir ağacın altında gölgelenip kalkan gibi olduyor. İbn-i Ömer bu hadisi rivayet ettikten sonra o kadar güzel anlamış ki, analizi, bu sözler İbn-i Ömer'e ait, sabaha çıktığında, Akşamı düşünme diyor. Akşama çıktığında sabahı düşünme diyor. Allah bize böyle yaşamayı nasip etsin. İşte bunlar iman ehlinin nedir? Yaşamlarıdır. Ama bunlar insanları yeğise düşürmemesi gerekir. Ömer radiyallahu anh geliyor diyor ki ben bugün hayır da Ebu Bekir'i ne yapacağım? Geçeceğim. Geliyor diyor ki ne bıraktın ehline? Allah'a ve Resulullah. Bir daha diyor ben sana yarışmayacağım. Ben malımın Yarısını bıraktım. Hiç Ebu Bekir'in yokluk insanlara el açtığını duydunuz mu? Ömer'i? Çünkü onlar Allah'ın kitabında Allah adına verildiğinde birden yedi yüze daha misli Allah'ın onlara döndireceğini ne yapıyorlardı? Biliyorlar ve iman ediyorlardı. Var mı aynı iman bizde? İmansızız demiyorum. Bilgisiziz. Dünyaya dalanlarla dalmışız. Kalbimizi hasvet bağlamış. Hayır hasenat deyince cebde bozukluk var mı ona bakan insanlar haline gelmişiz. Bunlar sadaka değil, bunlar hayra sanat değil. Ayeti kelimede siz sevdiğiniz mallardan diyor. Bakın adam getiriyor. Ya yapacağım diyor. Bu Kuran'ın sayfası diyor okunmayacak yırtılmış. Diyor bunu diye bir yere koyacağım diyor ben yeni sına alayım diyor. Ulan senin okuyamadın başkası nasıl okusur? Sen sevdiğin mallardan Allah yoluna bir infak etsene ya. Yani inancımız böyle olacak kardeşler. Ali sallallahu aleyhi ve sallam ne yapıyordu? Sevdiğim maldan infak ediyordu. Sahabe ya namaz kılmaya duruyor boskanında Ebu Talha bir kuş geliyor güzel bir kuş kanarya gibi ötüyor. Namazı o an bir dalgalılık geçiyor ki bizim namazlarımızda kaç tane tilki geçiyor bilmem. Namazda o kuş oyaladı diye ne yapıyor beni? Bir tek malı orası. Sırf beni Allah'tan alı koydu diye orayı ne yapıyor? Allah'a veresin ona infak ediyor. Ayet aklıma geldi diyor. Siz sevdiğiniz mallardan Allah yoluna infak etmedikçe gerçek kamil mümin. Olamazsınız diyor. Hah postanılıyor. Allah'ın ve Resulü'ndür diyor. Ve kendisi işçi durumuna düşüyor. Yani malı varken malsız duruma düşüyor. Bakın ahireti seven insanların durumu bu. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Rabbim bizlere iyi dostlar nasip etsin. Kardeşlerim ölüm öyle bir haldir ki Allah Azze ve Celle buna bir yerde bir Musubet adı vermiştir ve ayeti keremede mayde yüz altında ve size ölüm musubeti gelip çattığında buyurmuştur. O halde ölüm en büyük bir musubettir ama asıl musubet ölümden kafil olarak ölüp gitmektir. Yani kafil olarak ölmek büyük musubettir. Onu hatırlamama, onu çok az düşünmek en büyük musubetlerden bir tanesidir. Dünya, ölümün bilinen belli bir yaşının belli bir hastalığının bulunmadığını kabul etmiştir. Yani ben ne zaman öleceğim bilen var mı? He? Ben de bilmiyorum. Yavuz ne zaman ölecek bilen var mı? Ben bilmiyorum. O da bilmiyor. Demek ki doğan kişinin alacağı nefesi verip vermediği hakkında kimsenin bir fikri nedir? Allah Azze ve Celle beş şeyi insanlardan ne yapmıştır, gizlemiştir. Bunlardan bir tanesi de kişinin ne zaman, nerede, ne şekilde öleceğidir. Öyleyse ne zaman öleceğimizi bilmeyebiliriz ama bu bizden gizlendi diye de gafil gafil ne yapmayacağız? Yaşamayacağız. Eğer ölüm, öleceğimiz tarih bize bildirilmiş olsaydı ne yapardık Osman? Gafil. Daha çok günah işlerdik. Nasıl söyleyeceğimiz gün belli. Allah'ın rahmeti geniş değil. Son gün Yahaca giderdik, değil mi? Yapan var. Ya Allah'ın hoşuna gidecek amellerle tövbe istifar yoluna gidip bu işi ne yapardı insanlar? Su istimal edebilirlerdi. Öyleyse hepimizin cevabı, hepimizin amellerde、e, yarışan ve Allah'tan korkan insanlar olmamız için bu bizden ne atmıştır? gizlenmiştir. Eğer bun da bize bir hayır olsaydı, Allah Azze ve Celle bunu bize ne yapardı bildirirdi. Allah hepimize hayır versin, hayirdan ayırmasın kardeşlerim. İşte böyle olmasının sebebi kişinin her zaman ölümden çekmesi, çekilmesi, ona gerektiği gibi hazırlanması. Fakat dünya sevgisine, dünya lezzetlerine dalış, kendisine baskın gelen kimse Kaçınılmaz ölümü hatırlanmaktan yana her zaman nedir? Kafildir ve ölümü hatırlamaz. Hatta yanında ölüm söz konusu edilse rengi kaçar, morali bozulur. Ölümü anlatan insanın yanından kaçan insanların olduğunu ne yaparsınız görürsünüz. Yani karp insanın o kadar kasvet bağlıyor ki ölümü hatırlatandan bile hoşlanmaz hale gelebiliyor bir insan maalesef. Allah bizlere hayır versin ama kalbinde dünya sevgisi üstten yük sağlamışsa onun bağları kalbine iyice kök salmışsa artık bu insanın ölüm tefekkürü girmez ölüm o insana fayda ne yapmaz? Vermez. Evet. Böyle bir insan ölümü sevmez, ölümü hatırlatılmayı sevmez dünyayı ah vah diyerek anar ve ölümü yemekle yermekle vaktini ne yapar geçirir. Bakın Ali sallallahu aleyhi ve selam bir sözünde kim Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz diyor. Önemli bir rivayet. Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve selam duvarlarının birinde ve en çok sevdiği yaptığı dualarından bir tanesi. Allahım sana kavuşmayı bana sevdirdir. Allahım ölümü bana sevdirdir. Amin yarabbi. Eğer Allah'a kavuşmayı severseniz Allah da size kavuşmayı sever. Yani bunu anlayan insan hemenli, yarınli diyor.、E、olabilir. Hemen de olabilir. Yarın da olabilir. Kim şu an evimize gideceğini garanti diyor ki kardeşler. Yani şu saltanatımızın, şu yaşantımızın Süreceğine kim garanti ediyor ki? Öyleyse dua edelim. Allah dünyada da ahirette de bize ne yapsın? İyilik versin diye dua edelim. İyi dostlar versin. Amelimizi güzellesin. Bizi bina olsun. Nefsimize bırakmasın. Evet. Demek ki ölümü ne yapacağız? Lezzetleri ağızın tadını kesen. Ölümü sıkça ne yapacağız? Sadece burada değil ha, evde de anacağız. İş yerinde de. Ama uslupla anacağız. Koğulan, itilen, kalkılan, ya senin işin gücün yok da hep bundanla konuşuluyor diyen değil. Uslubuyla. Uslubuyla.、Eh. İnsan iki halden birindedir. Ya darlık, mihnet içinde ya da bolluk, nimet içindedir. Eğer darlık ve mihnet içindeyse, ölümü hatırlamak onun içinde bulunduğu hali kendisine ne yapar? Kolaylaşır. Allah'ım canımı al. Allah'ım ben yaşamak istemiyorum. Başa bela, musibet gelenlerde bu sözü ne yaparsınız? Duyarsınız. Boğaziçi Köprüsü'ne çıkıp çivileme atlamaya kalkanlar, trenin önüne atlamaya, intihar etmeye çalışan, sevdiğini kaybeder, malını kaybeder. İşte、e, ifras eder. Bu insanların hemen ne yaparsınız? İlk canına kıymaya teşebbüs ettiğini görürsünüz. Doğru mu? Çünkü bu halinin son bulacağını, artık sıkıntı çekmeyeceğini, devam etmeyeceğini ve içinde bulunduğu halden kurtulacağını zanneder.、E, ama bunun dışında eğer mutluluk ve nimet içindeyse, Ölümü hatırlaması, gurura kapılması ve ölümü düşünmesi onun için çok zordur. Asla ölmeyi ne yapmaz? İstemez. Hatta sivilce çıksa hemen kendini garantinaya yatırır. Yani ben kanser mi oldum? Acaba bu ne diyor? İyi erkek mi, dişi mi? Diyorlar ya. Ur mu?、Yani、ufacık bir şeyden dahi ne yapar? Panikleme yoluna gider. Öleceğim zanneder. Hatta Yahudiler aksırdığında ne der?、He? Adamlar yüzü falan bırakmış bin yaşa. Veyahut ölümsüzlük eksilini ararlar. Değil mi? Müslümanlar aksırdığında ne yapar? Elhamdülillah der. Öbürü yerhamdülillah der. Yani birbirine Müslümanlar hep ne yapar? Dua ederler. Müslümanlıktan anlamayıp da Müslüman geçinenler çok yaşa, bin yaşa derler. Evet. Evet. Allah bizlere hayır versin, hayirden ayırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam birilerinin nasihat istediklerinde onlara şu sözü söylemiştir: Öğüt veren olarak ölüm yeter. Evet. Ölümü çokça hatırlatan veya hatırlayan bir kimseye üç husus ikram edilir kardeşler. Çabucak. tövbe eder, kanaatkar bir kalbi olur ve ibadeti de ne yapar? Severek yapar. Doğru mu? Yani tövbeyi asla ne yapmaz? Geciktirmez. Ne olursa olsun kalbi kanaatkar olur ve hangi ibadet olursa olsun severek yapar. Ankara dışında birinden şöyle duymuştum. Hiç cevap vermedim, hala cevap vermeye ihtiyacı hissetmiyorum. Şu an hoca geçinen insanlardan bir tanesi. Aynen şu ifadeyi kullandı. Ya namaz böyle zoruma gidiyor ki. Eğer namaz kılmayan hükmü hadislerde kâfir olarak geldiğini bilmesem, ben namaz kılmayacağım, bazen kılmayacağım zamanlar oluyor demişti. Kardeşlerim, mesela Müslüm'ün 83'in、no、oğlu rivayetinde onlarla sizin aranızdaki ahit namazdır. Kim namazı terk ederse müşrik olur diyor. Bir ifade geliyor mesela. Bazı ifadeler var. Çok üzerinde durmayacağım. Yani sırf ibadeti yapmıyorum deyip de hükmü bu şekilde deyip de zorlayarak kılınıyorsa, işte bu ölümü hatırlayan insanların hali değil. Anlatabildim mi? Evet. Yani namaz kılan insan kıldığı namazda ne yapacak bir lezzet alacak, kimin huzuruna durduğunu, niye durduğunu, neden kıyamettiğini, neden ruküettiğini, ne yapacak farkına varacak. Çünkü namaz bir husnattır, armadır. Ali sallallahu aleyhi ve sallam ne diyor? Sizin diyor kapınızın önden bir nehir geçse, günde beş sefer giysemiz sizden kirden eser kalır mı?、E、namazın misali bu işte ibadeti zevkten yapanların. Nedir? Durumu budur. Mesela Ramazan ayında en çok ezberlediğiniz bir cümle vardı. Neydi o? Orucu ne tutar? Ruh tutar. Beden değil. Beden ruhu hatabidir. Ruh iflas etmişse beden tutmaz onu. Sabahdan cızıklamaya başlar. Başım ağrıyor, midem ağrıyor, yok şekerim var, yok ülserim var, yok dişim ağrıyor, kafam ağrıyor. Ya kutuplara gidelim kışını orada tutalım, ya da tatilde gidelim ya soğuk kış günlerinde kaza yaparım fikirleri ağır basmaya başlar. Doğru mu? Ama ibadetten lezzet alan, isterse çölde olsun, dili bir garı saksın, o oruçuna hiçbir zarar vermez arkadaşlar. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ölümü unutan kimseye de üç ceza vardır. TB aktına bile gelmez, sonluya bırakır. Dünyaya karşı tamahu artar, ibadette de tembellik vardır. Nisa suresinin 141, 142, 143'ü çok okudunuz mu? Ben ikide soğumu demiyorum、yani、muhakkak okumuşsunuz. Okulmasa hemen açar şimdi okulda bulur okur. Doğru mu? Doğru. Onlar diyor üşenerek kalkarlar. Allahı Çok az ziktederler. Başka gösteriş yaparlar. Bakın ölümü unutan insanın da ameli nasılmış? Peki bu ayette anlatılan、e, sıfatlara sahip olan kim? Münafıklar. Peki Kur'an'da Allah nasıl zikrediyor? Cehennemin en altta bakasındakiler kimler? Kafirlerden de alttaki. Görüyor musunuz? Ölümü unutma, hatırlamama insanı düşürdüğü noktalara bakın. Allah bu duruma düşmekten bizleri alık koysun kardeşlerim. Onun için müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü dedi, şehitlerle beraber kim haşrolacak? Birileri var mı? Evet var ya Ayşe. Gece ve gündüz ölümü yirmi defa hatırlayan kimse dedi. Allah Azze ve Celle bu fazileti yakalayan insanlardan eylesin bizlere kardeşlerim. Ölümü hatırlama, dünyadan uzak kalma ve aynı zamanda da ahirete hazırlanmayı gerektirir. Ölümden kafil olma ise dünya lezzetlerinin artmasına ve ahireti unutmaya sebep olur. Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Ömer'e ne diyordu? Demin de zikrettiğimiz gibi. dünyada bir garip veahut bir yolcu gibi ol demiştir. Evet. Hepimiz doğarak belli bir güzergahta ahiret yolcusu değil miyiz kardeşlerim? İşte bu yolculukta yapacağımız tek şey ahiret için çalışmak. Düşünün. Kurban ayı geçti. Allah hepinizin amellerini kabul etsin. Kurbanın eti, kanı Allah'a mı gitti? Neyi gitti? Sizin kalbinizdeki niyetiniz gitti. Eğer halisane Allah için kesmişseniz, gösterişten, riyadan, kibirden, haramdan uzak durarak sırf Allah rızası için kurban kesmişseniz kazandınız. Yok birine caka satma. Benimki büyük olmuş, şunun ki küçük olmuş. Vay falan niyeti bana gelecekmiş, gelmesin. Vay kavurma yapacak. Şunya şöyle diyecek: Eğer bu niyetlerden kesmesen, sen onca onu aldın. Ama Allah için kestiyse, hani ameller neye göre edilir? Niyetlere göre edilir. Kimin niyeti Allah'a ve Sünna kavuşmaksa eline geçecek nedir? Otur. Kimin niyeti de dünyalık veyahut bir kadına karşıysa niyeti, onun da eline geçecek nedir? O'dur. Allah bizi ahiret inancıyla haşır neşir eylesin kardeşlerim.、Evet. Unutmayalım, bizler bir ahiret yolcusuyuz.、Evet. Ahirete gitmek üzere yola çıkmışız. O vakımdan dünyaya dört ellen sarılıp dünyanın zevklerine, geçici süslerine meylederek ahireti ne yapmayalım? Unutmayalım. Allah'ın bize verdiği bir sağlık veyahut bir mevki veyahut bir mal veyahut bir çevre bir topluluksa bunu ganimet bilelim hayra çevirelim ve cennete giden yolu ne yapalım? Kolaylaştıralım, kendimize azap etmeyelim. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim, kalbi öldüren Her şeyden uzak durun. İnsansa insandan, arkadaşsa arkadaşdan, çevreyse çevreden, yaşantıysa yaşantıdan. Kalbinizi kasvet bağlayan, Allah'tan uzaklaştıran neyse, onlardan kurtulmadıkça kesinlikten Allah'a giden bu nurlu yolda düz salimen gidemezsiniz. Kalklar ne zaman mutmain olur?、Hı? Başka bir şeyle mutmain olur mu ya? Şimdi birimiz aşağısını çok severim. O anıldıkça yüzü o insana ne yapar gülür, mutlu olur değil mi? Birisi de onu yermeye başlasın. Bu sefer onun yüzüne olur kas katı kesilmeye başlar. Ama seni yaratan, sana rızık veren, yaşatan Öldüren, her türlü ihtiyacına anında bilen, anında gideren anıldığında kalplerdeki boşluk ne yapar? Gider ve mutmain olmaya başlar. Öyleyse anan, zikreden, şükreden ne yapacak? Allah'ı zikredecek, Allah'ı şükredecek ve onu ne yapacak? Unutmayacak. Onu unutacak, unutturacak. Her ortamdan ne yapacak? Uzak duracak. Bakın müzik neden haram kılınmış? Şeytanın mızması da ondan. Müzik insana her türlü günahı ne yapıyor, işletebiliyor. Her türlü、e, insanın konsantrasyonunu,、e, ne bileyim imanını zedeleyecek hale ne yapıyor, getiriyor. Hiç aklında yokken şeheve duyguları ne yapabiliyor, tetikleyebiliyor. Peki Kuran'ın dinlendiğinde zarar verdi bir insan söyleyebilir misiniz? Sıra geçenlerde Harun Hocam mıydı birisi、e, videolarda izletti <gülüyor> hatırlamıyorum hangi kimin yaptığını Japon birine Araplar Arapça konuşuyor adam bilmiyor ya Arapçayı arada bir konuşur gibi yapıp Kur'an söylüyor ayetleri okuyor adam diyor ki dur dur diyor normal konuşmada adam hiç etkilenmiyor bakın hiç Arapça bilmiyen bir adam. Bu, bu söylediğin ne diyor? Yani ayete geldiğinde adamın kalbi değişiyor. Yani Allah'ın ayetleri bu kadar tesirlidir kardeşlerim. İşte şeytan Kur'an'ın yerini neyle bastırmaya çalışmıştır? Çalgıyla, çengiyle, müzikle. Peki Müslümanlar bundan uzak mı durmalı? Yoksa camiye bir duruyorsun ah Neşet Ertaş dan başlıyor. Allah ah Veyahut dümbelekten dolmuşa biniyorsun aynı. Namazda öyle yer yeri de öyle. Ya Müslümanlar ne zaman kurtulacak bu kalbini kasvet bağlayacak şeylerden?、He? Ölümü anmaya başlayarak. Ölümü andı mı ahiret ne yapacak?、Baş、Hesap ne yapacak? Başlayacak. Şimdi soruyorum. Sözlerin en güzeli hangisi? Olur mu canım? Ezberinizde Kur'an ayetim var, şarkı türkü mü? Hangisi? Erkek çok onun şuna bak. Bilerek bilmeyerek kafanıza girmiş değil mi? Dolmuşta gidiyorsun oradan bir tanesinin şarkısı çalıyor. Otomatikmen sözüyle, makamıyla kafanızda. Kur'an açsalar dinliyor musunuz? Sohbeti dinlemiyorsunuz ki 10 dakikada göçüyorsunuz. Ayetler ezber yok, anlamı yok, hangi sure yok, ahkam ayetlerini bilmeyi çok. E bilmeyince bunlardan uzaklaşma, ölümü hatırlama, ahirete hatırlama oluyor mu? Sahabenin o yaşadığı ortamda namus var mı? Yok, gitmiş, yaşanan ortama ticaret kalmamış, ahlak çökmüş, öldürmeye kıрма her şey hat safada. İslam gelmiş, hepsi ışımış mı? Bak günümüze kadar gelmiş mi? Nasıl gelmiş?、He? Mesela sahabenin bir tanesini arıyoruz radiyallahu anh. Biz diyor, Kur'an'dan on tane ayeti alır, ne yapardık? Ezberlerdik, hayata geçirmeden öbür onu ne yapmazdı? Böyle ışınmışlar. Aynı metodu uygulamak zorundayız kardeşlerim. Doğru mu? O gün WhatsApp grubumuza birisi bir resim atmış, bir Kur'an resmi gördünüz mü?、Evet. Nasıl bir Kur'andı?、Evet. Her taraf çizilmiş, renklendirilmiş, kenarlarına bir şeyler yazılmış. Bu nein göstergesi? Ali kibbeselam var abi. Beni? Olur muza ama adam renklendirmiş, ne güzel resim, resim çizmiş, boyanmış. Cana sıkılmış, eline almış, keçeli boyaları ne yapmış?、He? Boyamış değil mi? O mu akla geliyor yoksa unutmayayım diye bellekler mi koymuş? Aradığım hemen çabukça bulayım diye kenarlara notlar mı koymuş? Hangisi? İhtiyaç hissetmiş değil mi? Yani hemen vakit kaybetmeyeyim diye aç bir insanın, Allah korkusunu taşıyan bir insanın Bir emareleri var, göstergeleri var değil mi burada? Allah bizlere böyle amel işlemeyi nazif etsin.、Evet. Garip bir yolcu gibi hareket eden insanlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Allah bizlere hayır versin. Kalbin ölümü hatırlaması, bu hatırlama aynı zamanda Kalbin diğer başka bir şeyi de barındırmamasını gündeme getirir. Yani bir de bu yönü ele alalım meseleyi. Mesela Hujurat suresinde bir ayet var. Hep böyle sohbetlerde dönе dönе ezberlettiğim bir ayet var size. Hatırlıyor musunuz? Allah size imanı sevdirdi. Nasıl devam ediyordu? Küfürü, fısıkı, isyanı ne yaptı? Tiksindir. Şimdi iman seviliyorsa küfürden ne yapacaksın? Nefret edeceksin, tiksineceksin. Rahmanı seviyorsan şeytandan ne yapacaksın? Tiksineceksin. Eğer kalbin ölümü hatırlıyorsa dünya sevgisinden bu kalpten onu ne yapacaksın? Onu bir çıkaracaksın. Çünkü o senin kasvet bağlamana hatta ölümü düşünmeni kalbinden çıkartmana kadar ne yapar? Sebep olur. İki şeyi bir yerde ne yapamazsın, barındıramazsın. Bunu da gündeme getirmek zorundayız kardeşlerim. E,、evet. çünkü ölüm onun önünde o başka bir şeyi hatırlamayan bir kalp ile ölümü hatırlayacak olursa, belki bundan ne yapar o zaman etkilebilir. İşte o vakit dünya sebebiyle sevgisi azalır, kalbi bunlara kanmaz. Nefsin esir olup günahlar üzerinde ısrar eden bir kimsenin durumuna ne yapmaz düşmez. Bakın, özellikle kalbi kato olan insanlara bakın, kalplerinin kato olmasına bir sebep var. Nedir bu?、He? Şimdi hiç Kuran okumuyor musunuz dediğim ayı bulacak değil mi? O müminlerin kalplerinin titreme vakti gelmedi mi diyor? Nerede diyor? Kurandır, değil mi? Hadis suresinin on altı on yediinci ayetlerinde. Ayet devam ediyor. Sakın olak diyor. O kitap ehli gibi Allah'ın indirdiği ayetleri arkasına atıp, sonra da kalpleri kas katı yani. Taş gibi olanlar gibi ne yapmayın? Olmayın diyor. Demek ki Allah'ın emirleri, Resul'ün getirdikleri arkaya atıldığında kalpler ne yapmaya başlıyor? Ahiret unutuyor. Çünkü gelen her şey sana Allah'a hatırlatıyor. Allah'a ibadeti hatırlatıyor. Gelen her Resul ibadetin ne kadar kolay Ve sana ne kadar faydalı olduğunun göstergesini gösteriyor. Ama sen bunları arkaya attığında, yalanladığında, dışladığında, kafil kaldığında kalpler ne yapıyor? Kaskat oluyor. Halbuki ayette ne diyor? Öyle taşlar vardır ki Allah korkusundan parça parça olur, yuvarlanır ve onlardan suların. fışkırdanı görürsün diyor. Demek ki insanın kalbi kas katı. Bir yerde kılıflı, bir yerde kilitli, bir yerde paslı gelen naslara bakıyoruz. İşlenen günahlardan, dünyaya dalışlardan, kasvet bağlamasından bir yerde geliyor ne yapıyor? Mühürleniyor. Allah muhafaza. İşte bu ölümü unutan kalbin başına gelen hallerden bir tanesi. Peki ne? Çok zaman mı geçiyor da böyle oluyor?、Hı? Soruyorum kardeşler, şu Muhammed ümmetinin ömrü kaç sene ya?、He? Adem aleyhisselam gibi 900 sene ömrümüz mi var? Geçmiş ümmetler gibi ömrümüz uzunlu da böyle hemen unutuyoruz. Yok, 60-70 sene geçen bir ömür Allah razı olsun. Bunda eğer Allah unutuluyorsa, kalpler kasvet bağlanıyorsa ve hesap unutuluyorsa bu bizim için kazanç değil kardeşler. Öyleyse yediğimize, içtiğimize, aile yaşantımıza her şeyi gözden geçireceğiz. Hesabını veremeyeceğiz. Veremeyeceğimiz her şeyden ne yapacağız? Kaçınacağız. Düşünün Hesap veremeyeceksek hala o uğraşta, o işte, o arkadaşta, o yaşantıda ne işimiz var ya?、Yani? Sahabelere bakın, Allah onlardan razı olsun. Krallığı bırakan var mı? Ticareti bırakan var mı? Evini, yurdunu, yaşantısını bırakan var mı? Herkes çocuğunun adını veyahut lakabını hangi isim koymaya kalkar?、He? Musab bin Umayir değil mi? Hiç Musab bin Umeyr'in hayatını okuyan oldu mu? Nasıl bir aileden geldiğini, nasıl bir çile çektiğini okudunuz mu? Ne kadar rahat içinde. Hatta şu soruyu soran sahabe kendisi. Ey Allah'ın Resulü ben elbisenin en kalitesini, kokunun en kalitelisini, ayakkabının en kalitelisini giyerim. Bu da mı kibir diyor. Hayır diyor. Allah güzeldir. Güzeli sevem, kuluna bir nimet verdimi üzerinde görmeyi ister. Kibir, hakten geleni kabullenmemektir. Öldüğünde Musa bin Umairin Allah Resulü ağlıyor Aleyhisselatü Vesselam işte. <Gülüyor> Elbisesini kafasına çekiyorlar, ayağa çıktı kahliye. Ayağına çekiyorlar, kafa saçıktı kahliye. En son kafayı elbiseyle ayağını da ıslı oturan Ali sallallahu aleyhi ve selam ağlıyor. Yani ey Musab senin halin böyle mi olacak? Yani İslam mı seçti bu insan? Zenginliği ne yaptı? İlin tersiyle itti çünkü o, o yaşantı, onun kalbini ne yapıyordu? Allah'a gitmekten alıkoyuyordu. Hatta annesini çok severdi. Annesi bir gün, sırf oğlunun İslamdan koparabilmek için ne yaptı? Kızgın güneşin alnına oturdu. Ölüm orucuna başladı. Hani bugün müşrikler yapıyor ya birini çevirmeye güya. Ama ayran, çay, sigara serbest. Neyle oruç tutuyorlarsa. Musab bin Umayir annesinin yanına geliyor. Anam diyor. Bir değil, yetmiş de başın olsa hepsini bir bir versen vallahi bu yoldan dönmem. Sen boşuna kendine eziyet etme diyor. Anası bu sözleri duyunca anlıyor ki ana sevgisi oğlunu bu yolda ne yapmayacak, ala koymayacak. Bu sefer Musab'ın para kaynaklarını kesiyor, rahat yaşamı kesince dene,、yani、yaşayamaz geri döner diye. Neyse hayat hikayesini okursanız ne destanlar yazmış sahabeler görürsünüz. Allah bizlere hayır versin. Lezzetleri kesen ölümü çokça anmayı hepimize nasibessin. Böyle bir sohbetin yapılma ihtiyacını hissettim. O yüzden böyle bir sohbet yapmayı uygun gördüm. Allah hepimize bu sohbetin hayriyler nızıklandırsın. Subhanake Allahümme ve bihamdike <Sessizlik> Eşhedillahillah illa ante istafruke ve tobilee. Ve alhamdulillahirâklâre.